Toroslar bırakıp gitmişti Bolkar Dağları'nı Tarsus'a. Berdan, varoşların incecik gülü. Güneşle karışmıştı gözlerinin rengi. Bir çiçek kadar utangaç oturmuş Bolkar Dağları'na. Bütün sular Berdan Çayı'na akıyordu. Güneşin ateşini Berdan Çayı'nda söndürüyorlardı toprağın ırgatları. Üstlerinde başlarında köylerinin yangınını taşıyan göçerler. Berdan Barajı'ndan su içen bulutlar Ege Dağları'na bıraktılar sularını. Yağmur kuşağıydı Berdan, bir portakal çekirdeğine saklanmış. Civan perçemeydi kayaları parçalayan, göğsümüzün kızıl gülü çatlattı tohumu. Portakal çiçekleri öper gibi açmıştı Ege Dağları'nda. Ölüm kaçacak delik arıyordu elinden. Berdan bir sevdaya düşmüş, ...ölümü aldırıyordu. Vuruşa vuruşa tutsak Mapustamında ...ince ince soluklanan... ...bir top reyhandı. Ölüm orucunun... ...ilk görünülerindendi. Günler yürüyordu. Takvim yaprakları... ...birer birer ölüyordu. Ve... ...erdan sayıklıyordu. Bizler... ...çok büyük bir insanlık ailesinin... ...fertleri olarak kendimizi hep başlarda hissedeceğiz. Çünkü bu insanlık ailesinin fertlerinin önü çok açık. Bunu biliyoruz. Buna inanıyoruz. Biz başarırız. Yağmur kuşağıydın sen. Dağların başına bağladığı gök kuşağı. Bir kolunda Börklüce Mustafa, bir kolunda yıldız ormanları. Turnalar durmuyordu başında. Merdan, buz beyazı, ay Akşam alacasında gökyüzünden kopardığı yıldızı alnına taktı. Beyaz yıldız kızıllaştı içindeki yangından.